Aziz sıddık kardeşlerim bir meseleyi çoktan beri size söylemek lazım iken unutmuştum. O da şudur. Mucizat-ı Kur'aniye risalesindeki ekser ayetler her biri ya mülhitler tarafından medarı tenkit olmuş veya ehli fen tarafından itiraza uğramış veya cinni insi şeytanların vesvese ve şüphelerine maruz olmuş ayetlerdir. İşte 25. söz Öyle bir tarzda o ayetlerin hakikatlarını ve nüktelerini beyan etmiş ki ehli ilhat ve fennin kusur zannettikleri noktalar icazın leme'atı ve belagatı Kur'aniyenin kemalatının menşeleri olduğunu ilmi kaideleriyle ispat edilmiş, bulantı vermemek için onların şüpheleri zikredilmeyerek cevabı kat'î verilmiş. Ve şemsü tecrî ve'l gibi Yalnız yirminci sözün birinci makamında 3 dört ayette şüpheleri söylenmiş. Hem o mucizatı Kur'aniye risalesi de gerçi gayet muhtasar acele yazılmış ise de, fakat ilmi belagat ve ulûmu arabiye noktasında alimlere hayret verecek derecede alimane ve derin ve kuvvetli bir tarzda beyan edilmiş. Gerçi her bahsini her ehli dikkat tam anlamaz istifade etmez, fakat o bahçede herkesin ehemmiyetli hissesi var pek acele ve müşebbeş haletler içinde telif edildiğinden ifade ve ibaresinde kusur var olması ile beraber ilim noktasında çok ehemmiyetli meselelerin hakikatını beyan etmiş. Madem Risale-i Nur makineyle taammüm etmeye başlamış ve madem felsefe ve hikmet icediği okuyan mektepliler ve muallimler çoklukla Risale-i Nur'a yapışıyorlar, elbette bir hakikat beyan etmek lazım geliyor. Şöyle ki Risale-i Nur'un şiddetli tokat vurduğu ve hücum ettiği felsefe ise mutlak değildir belki muzır kısmınadır çünkü felsefenin hayatı ictimai beşeriyeye ve ahlak ve kemalat-ı insaniyeye ve sanatın terakkiyatına hizmet eden felsefe ve hikmet kısmı ise Kur'an ile barışıktır belki Kur'an'ın hikmetine hadimdir muaraza edemez bu kısma Risale-i Nur ilişmiyor İkinci kısım felsefe dalalete ve ilhada ve tabiat bataklığına düşürmeye vesile olduğu gibi, sefahet ve lehviyat ile gaflet ve dalaleti netice verdiğinden ve sihir gibi harikalarıyla, Kur'an'ın mucizekar hakikatlarıyla muaraza ettiği için, Risale-i Nur ekser eczalarında mizanlarla ve kuvvetli ve birhanlı müvazenelerle, felsefenin yoldan çıkmış bu kısmına ilişiyor, tokatlıyor, müstakim menfaatdar felsefeye ilişmiyor. Onun için mektepliler,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 ve Zülfikar mecmualarının başında yazılsa münasip olur. Safranbolu Eflani nahiyesi Mülayim köyünde mütekâit muallim bir kardeşimiz ve Nurun has şakirdi Nurlar'ın neşri ve tab'ı için adeta sermayesinin kısmı azamını teberrü etmek istiyor. Kabulünü rica ediyor. Ben bu halis ve has kardeşimizin fedakârane ve halisane ricasını reddedemiyorum ve dünya malları kaydı şahsiyeme girmediği ve muavenetleri kendime kabul etmediğim için bu işteki maslahatı da bilemiyorum. İki İsparta'nın kahramanlarına ve husrev ve tahiri ve arkadaşlarına ve nazif ve refiklerine bu meseleyi havale ediyorum. Nur'un neşri için böyle çok büyük bir hayır ve sevaba mani olamam. Sizler ya bütün niyet ettiği miktarı veya hut bir kısmını iki hisseyle biri büyük İsparta'nın, biri küçük İsparta'nın makinelerine verilsin onun istediği gibi ya teberru veya ileride başka muavenet edenler gibi bir mukabele nev'inde, ya nurlardan veya başka bir istediği ne varsa vermek suretiyle, o has kardeşimizi memnun edersiniz. Rumuzat-ı Semaniye'yi yazdığım zaman, hem çok acele tehlif edilmiş, hem benim eski mahfuzatıma itimat ederek, takribi iki mikyas yaptım. Onunla hem eski ulemanın hesaplarına binaen hurufat-ı Kur'aniye'nin icaz esrarını yazdım. Sonra meşhur kamusul lügat sahibi Mecdüddîn-i Firuzabadi'nin El-Mikyas namındaki tefsiri meşhuru ve makbulünün hurufat ve kelimat-ı Kur'aniye'ye dair beyanatına baktık. Yüzde doksanı bizim hesabımıza tevafuk etmiş. Yalnız beş on yerinde muhalefet gördük. Sonra tahkiki bir hesap yaptım, bizimki doğru, onunki matbaaların sehvi olduğu tahakkuk etti. Madem böyle azim yekûnlardaki tevafuklarda küçük küsüratlar ve küçük farklar zarar vermez diye, daha tam tamına tahkiki bir tarzda bütün Kur'anı, bütün ile ve kelam ve ile hesap etmeye ve letaif-i icaziyeyi onunla tam takviye etmeye vakit bulamadım. Zalimler bana vakit bırakmadılar. Ben de o takribi mikyaslarımla ve mahfuzatımla ve eski ulemanın hesaplarına ve Kenzül Arş duasındaki adetlerime iktifa ettim. Nazif Çelebi'nin İnebolu halis kardeşlerimizin namına bayram tebrik ile ve Zülfikar'ın gayet dikkat ve ehemmiyet ve ihtiyatla devamı hizmeti ve mucizatı Kur'aniyeyi de bitirip zeyillerinden bir kısmını da tamam etmesi ve Abdurrahman Salahaddin'in Amerika misyonerlerine dört 5 ay okutturduğu Asay Musa ve Mucizat Ahmediyeyi emin bir vasıta ile bizim namımıza Camiül Ezhere hediye edip göndermesini ve ehemmiyetli bir nur şakirdi Ahmet Kureyşi'nin onların makinesinin masrafına 100 banknot vermesini beyan eden bir mektubunu aldım. Bu kahraman nazif kardeşimize ve gayet ciddi ve sebatkar ve tam ala kadar İnebolu nurcularına ve Ahmet Kureyşi ve rüfekalarına, hem bayramlarını, hem devamlı hizmetlerini, hem yüksek sadakatlarını, hem Zülfikar'ın tab ve muvaffakiyetini, hem Selahaddin'in Cami'ül Ezher'le, medrese Zehra'nın münasebetini temine çalışmasını, ruhu canımızla tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak, onları muvaffak eylesin. Amin. Ve hizmetlerini tam makbul eylesin. Amin. Cami'ül Ezher ulemasına gönderilen iki nüsha. Benim tasihimden geçmemiş olduğundan bazı harekeler ve arabi kelimelerde sehiveler elbette vardır. Hususan ahirdeki arabi hulasa tul hülasa harekelerinde ilmi nahivce başkan hüsalarda müteaddit sehiveler gördüm. Onun için tam arabi hocalarının tetkikinden geçmiş birer nüsha asay Musa haşiye yanımda bulunan ve noksan tasihimden geçen bir Zülfikar'la bir asay Musa'yı size gönderebilirim. Tam bir mukabeleden sonra siz isterseniz kendi usallarınızı Mısır'a gönderirsiniz. Ve Zülfikar'dan münasip gördüğünüz zaman Camiül Ezher'e göndermekle beraber onlara yazınız ki Nur Risalelerinin Medresetü'z Zehrası Camiül Ezher'in şefkatine çok muhtaç bir mahdumudur, bir talebesidir, şiddetli düşmanların hücumuna hedef olmuş bir şakirdidir ve bütün medreselerin başı ve alemi İslam'ı daima tenvir eden o büyük Camiül Ezher'in küçük bir daire ve şubesidir. Onun için o alikadır üstad ve müşfik peder ve hamiyetkar mürşid-i azam biçare evladına ve şakirtlerine tam yardım etmesini onların ulû ve himmetinden bekliyoruz. O pek büyük üstadımıza takdim edilen iki kitap ise bir talebe dersinin ne derece anlamış diye akşamda babasına ve üstadına yazıp vermesi gibi o iki dersimiz o şefkatli allamelerin nazar-ı arz edilmiş diye bu mektubu yazarsınız. Pek çok alakadar olduğum ve Risale-i Nur'un gayet ehemmiyetli bir merkezi ve az zamanda pek çok nur işini gören Denizli Hüstrevi ve gayet ciddi ve sadık rüfekaları, hususan hakimi adil ve muharrem ve Hafız Mustafa vesairenin namına bayram tebrikiyle, Hasan Feyzi'nin şiddetli ve tehlikeli hastalığını beyan eden bir mektubu çok ehemmiyetli bir kardeşimiz olan Muharrem'den aldım. Kanaat-ı katiyem geldi ki Hasan Feyzi aynen Şehit Hafız Ali rahmetullahi aleyh gibi benim musibetimin kıs azamını kendine alıp manevi bir fedakarlık eylemiş. Hafız Ali benim bedelime birkaç emare ile berzaha gittiği gibi bu Hasan Feyzi de aynı hastalığım zamanında, aynı vakitte, aynı müddette, aynı tarzda, aynı sıkıntılı dışarıya çıkmamakta tevafuku, kuvvetli bir emaredir ki, bana çok acıyan ve şefkat eden o kardeşimiz, manen hastalığımı kısmen kendine aldı, bu dört cihetle tevafuk içinde yalnız bir fark var. Benimki zehirden, tesemmümden, onunki soğuktan gelmiştir. Elbette hastalar Risalesi, bizim bedelimize onu teselli edip, iâdetül mariz gibi keyfini sormuş ve hastalıktaki büyük sevaplar ve sıkıntılarını sürura kalbetmiş. Cenab-ı Hak, şifa acil ihsan eylesin. Amin. Bir zaman Barla'da temsil için yazdığım bir risalede, iki adam İstanbul'a gidecek. Birisinin yüzde 99 dostu İstanbul'dadır. Onun için oraya iştiyakla gider. Öteki onun aksi. İlahir. Mealinde bir şey yazılmış. Şimdi aynen bu hastalığımın ihtariyle geçmiş zamana geçtim ve o zamanlarda hayatımı geçirdiğim memleketlerde de hayalen gezdim. O şirin hayatımın devirlerinde her memlekette yüz dostumdan ancak bir ikisini görebildim. Ötekiler Berzah memleketlerinde. Hatta kendi Nurs köyümde bir tek amcazadem ve talebem Molla Davud da rahmetullahi aleyh eski ahbaplarım akrabalarım yanına Berzah'a gittiğini gördüm. Yirmi seneki ayrı ayrı ikinci vatanım sayılan Barla, Kastamonu gibi yerlerde, üç kısım dosttan ancak iki kısmını gördüm, ötekiler de gitmek üzeredirler. Bu hayali hakikata binaen, hakikaten nurların ışığıyla nurani gördüğümüz Berzah'a gitmek, bana değil ağır gelmek, belki bir iştiyak verdi. Benim bedelime hem vazifemi görüp, hem sevap kazandıracak yüzer hüsrevler, tahiriler, Mustafalar, Nazifler, Osmanlar, Abdurrahmanlar, Aliler, Sabriler, Feyziler, Ahmetler, Mehmetler, Atıflar, Mustafalar, Sadıklar, Osmanlar ve Hakeza, nurların bahadırları, dünyada arkamda kaldıkları, ölümü bana çok hafifleştiriyorlar. Yalnız günah cihetinde ölüyorum, hasenat cihetinde yaşıyorum diye Allah'a hadsiz şükrediyorum. Evvelen, Lekul musibet inna lillahi ve inna ileyhi Risale-i Nur'un kahramanlarından ve Hafız Ali'nin makamına geçen merhum Hasan Feyzi'nin vefatı Denizli'ye, Risale-i Nur dairesine ve bu memlekete ve alemi İslam'a büyük bir zayiattır. Fakat kendisi pek samimi ve halis ve fevkalade beyanatıyla ve dersleriyle İnşallah kendi yerinde çok Hasan Feyzilerin yetişmesine bir zemin ihzar etmiş, sonra gitmiş. Aynen birader Zadem Abdurrahman gibi, bir iki senede, on sene kadar nurlara kıymetli hizmet etti. Güya o da, Abdurrahman da çabuk dünyadan gideceğiz diye, on senelik vazifeyi, bir iki senede gördüler. Ben merhum Hasan Feyzinin vefatını, onun şahsı itibariyle tebrik ediyorum ve Denizli'yi ve Nur Dairesini, ve bu memleketi cidden taziye ediyorum. Bu çeşit zülcenaheyn ve hakiki mü'min ve müdakkik bir alim ve yüksek bir edip muallim ve tesirli bir vaiz ve müderrisi kaybettiği için büyük bir musibettir. Cenab-ı Hak inşallah denizli gibi kahramanlar ocağından çok Hasan feyzi ruhunda nurlara sahip ve naşir çıkaracak. Bir tane toprak altına girer vefat eder fakat yüz tane Sümblünde meydana geldiği gibi rahmet ilahiyeden ümit varız ki Hasan feyzi de öyle kutsi bir sümbül verecek. Çok Hasan Feyziler Nur dairesinde yetişecekler, vazifesini daha ziyade yapacaklar. Saniyen, bu kahraman kardeşimizin hayatta kaldığı gibi defteri hasenatına her birimiz manevi kazançlarımızı umumda olduğu gibi hususi bir surette dahi o kardeşimize hediye etmeliyiz. Ben kendim onu da Hafız Ali, Hafız Mehmet ve Savalı Ahmet ve Mehmet Züht'ün beşincisi olarak Evliya Azime'nin has dairesinde manevi kazançlarımı ona da bağışlamaya karar verdim. O zatın ağır şerait altında nurların intişarına büyük hizmetler eden nur hakkındaki fıkraları layık olduğu gibi münasip gördüğünüz bazı mecmuaların ahirine de o tesirli mektuplarının birer tanesini ilhak ediniz. Nasıl ki asa Musa ve Zülfikar da yazılıyor, ta onun o canlı fıkraları, onun bedeline nurlara hizmet etsin. Hem benim bedelime onun küçücük medrese-i Nuriyesi olan hanesindeki akrabasına ve Denizli ve civarındaki büyük medrese-i Nuriye'deki refiklerine ve talebelerine ve nur şakitlerine taziyemizi tebliğ edip, deyiniz ki, ben bütün ömrümde bu derece bir vefattan bu kadar müteessir olup ağlamamıştım. Hem size bundan evvel yazdığım mektuptaki şiddetli hiddetim ve dimağımdaki perişaniyet, şimdi tahakkuk etti ki, o kahraman kardeşimizin vefatı gününden başlamış. Hatta o tesir, ihtiyarımı selbetmişti. Öleceğim diye hizmetçiye vasiyetimi söyledim. Demek ikinci bir ruhum hükmünde Hasan Feyzi, benim bedelime ölmüş ve ölüyor. Hatta onun vefat mektubu, bütün bütün adetime muhalif, bir buçuk saat elimde iken açamıyordum. Her neyse, bütün bu elim acılara mukabil, inayet ilahiye imdada geldi. Hem kendimi, hem onu, hem nurcuları mesrurane, ruhu canımızla taziye içinde tebrik ettim. Bin bârekallah ve binler rahmetullah dedim, terhisini alkışladım. Salisen, merhum Hasan Feyzi'nin berzaha gitmesi ve vazifesi münhal kalması, ve mekteplileri nurlara sevk eden yüksek muallimlik ve mektep fünununda mütefenninlik sıfatları çok mekteplilere bir parlak numune i iktidâ olması cihetini teessüfle düşünürken, birden aynı sistemde hem muallim, hem iki ile nurcu, hem Hasan namında, hem bu iki Hasanlar gibi müstesna ve fedakar bir muallim olan Ahmet Fuad'ı, nur dairesine girmeye vesile bulunan Dada ile Hafız Hasan'ın, üç seneden beri hiç mektubunu almadığım ve halini ve nurlara devamını bilemediğim halde bir mektubunu aldım dedim bir muallim Hasan gitti yerine bir muallim Hasan ve çok fedakar diğer bir muallim Ahmet geldi aynı vakitte hacca gidip yeni gelen bolvadimli bir Hasan yanıma geldi nur dairesine girdi risaleleri aldı tenebür etmeye başladı 3 dört saat sonra Emir Dağı'nın bir hüsrevi ve feyzisi, çok hayırlı olan Tabip Hayri yanıma geldi, dedi. Buranın ehemmiyetli bir mektep muallimi Abdurrahman, bu muallim aynen feizi kadar nura hizmet etti. Nurlara talebe olmak istiyor, kabul etseniz, asay i Musa'yı vereceğiz. Dedim, veriniz. Hem o merhum Hasan feyzi gibi az zamanda çok hizmet eden kardeşimiz Mustafa Osman'ın, o günde gelen mektubunu gördüm ki, Kastamonu Lisesi'ni kısmen bir cihette şereflendiren ve şimdi Darülfünû'nu nurlandırmaya çalışan mektepli Mustafa, nur makinesi münasebetiyle nurlara zarar gelmemek için matbuat kanununu hatırlatıp ihtiyatkârâne muhaberesinden bahsediyor. Haşiye 1. Komünistliği, dinsizliği, anarşistliğin esaslarını neşreden bazı ceridelere, matbuat kanunları ilişmediği halde bu vatan ve milletin temel taşını muhafazaya, pek tesirli bir surette hizmet eden Zülfikar ve asay Musa mecmualarının makinelerine nasıl ilişebilir ve neden ilişirler? Hakikaten hayret ediyorum. Ben dedim, hadsiz şükür olsun ki, bir muallim terhis edildi, onun bedeline iki Hasan ve iki Mustafa ve üç muallim ve bir çalışkan müteallim, vazifeleri içinde Denizli kahramanının vazifesini görüyorlar. İşte bu hal işaret eder ki, nasıl Hafız Ali gitti, Denizli onun yerine geldi, acısını unutturdu, öyle de bir Hasan Feyzi gitti, yerine bir Darülfünün gelecek, inşallah acısını unutturacak. Umum kardeşlerime selam. Evvelen kahraman Nazif'in ve hakikaten Nazif ruhunda ve sadakatinde, kendi arkadaşlarının makineyle vesaire cihette nura hizmetleri, bu memleketi cidden minnettar edecek bir vaziyettedirler. Cenab-ı Hak onlara muvaffak eylesin. Amin. Hususan makinelerinin mahsulatı hem zinetli, hem açık. Haşiye 2. Bu defaki 24 sayfede yalnız 2-3 noktada h-hı olmuş. Başka yok. Bir çok kelimesi noksan. Mana anlaşılır. Daha tamamına bakamadım. Hem sıhhatli olmasından büyük bir muvaffakiyettir. Cenab-ı Hak nazife çok salahaddinler, İbrahimler vermiş. Benim kendi hattımla Zülfikar'ın başında bir parça yazımı istiyor. Gönderdiği yağlı dört sayfeyi, kendi yazımla, bu rahatsızlığım zamanımda, bizzat yazamadığımdan, ben söyleyip, benim daimi katibim yazsın. Bazı kelimeleri ben yazacağım. Nazif kardeşimizin hem İstanbul, hem İnebolunurcularının namına, bayram ve yeni sene tebriki hesabına gönderdiği maddi üç nevi teberrükü aldım. Onların umumu namına adetime muhalif olarak kabul ettim. Allah onlardan razı olsun. Amin. Onların hatırı için kaidemi kırdım ve manevi ve firdevsi olan Nur Zülfikarı, ikinci Salahaddin olan Küçük İbrahim'in namına ve ekseriyet-i mutlaka sözleri gayet güzel bir surette yazan ve nazif sadakatinde ve alakasında bulunan kardeşimiz Mustafa Osman'ın umum Safranbolu Nurcuları namına gönderilen iki mecmuayı da beraber aldık. Cenab-ı Hak Zülfikar'ın ve o iki mecmuanın harfleri adedince onların İbrahim ve Mustafa ve İzzet ve refiklerinin ve yardımcılarının defteri amaline hasenatlar yazsın ve her harfine mukabil yüz rahmet eylesin. Amin. Hakikaten Mustafa Osman ehemmiyetli ve çok gayretli iki cenah buldu. Nazif'in Selahaddin'i ve İbrahim'i gibi Muallim Ahmet Fuad'ı ve Darülfün'ündaki Mustafa orucu bulmuş, o iki cenahla inşallah nur hizmetinde çok iş görecek. Hatta Mustafa Oruç'la Muallim Ahmet Fuat gibi zatların, bu sırada tesirli bir surette hizmet-i Nuriye'ye geçmeleri, Denizli kahramanı Hasan Feyzi'nin vefat acısını bir derece izale ediyorlar. Küçük İbrahim, Nazife ikinci bir Salahaddin hükmüne geçip, çoluk çocuğuyla, kardeşiyle ve refikasıyla nura ve makineye pek ciddi çalışması, mektubundan namları bulunan Salih ve Gülcü Hüseyin ve Osman ve Zühtü ve İzzet ve Ömer vs. oradaki nurcuların sebatkârane sarsılmadan nur hizmetinde terakki etmeleri, bizleri çok mesrûl ettikleri gibi. Bu memleketi de ileride çok minnettar edecekler. Maşallah İnebolu, küçük bir Isparta ve tam bir medrese-i Nuriye olduğunu ispat ettiler. Saniyen, Nurs köyü ve Nursi lakabımla ve nurlarla münasebetdar Üniversite Mektebi'nin pek gayretli bir nurcusu ve bir Abdurrahman ve bir Salahaddin kabiliyetinde Mustafa Oruç'a, evvelce eski harfle gönderdiğimiz mecmualardan sonra, yeni harfle sekiz dokuz parçayı da onun istemesi ve üniversite talebeleri çok muhtaç ve müştaktır demesi üzerine gönderdik. Fakat o genç şakirdin tecrübesi az olmasından, nurların himayesine kafi gelmediğinden, Velayık ellere vermek ve muattal kalmamak için nur şakirtleri hususan İstanbul'a yakın olan veya uğrayan veyahut İstanbul'un içinde bulunanlar nurun neşir ve himayesinde ona yardım etmek lazımdır. Salisen Denizli'nin bir manevi kahramanı merhum Hasan Feyzi'nin rahmetullahi aley, Isparta kahramanı merhum Hafız Ali'nin rahmetullahi aley yanına gitmesi gerçi bizi çok müteessir ediyor. Fakat onun gayet has bir talebesi ve nurun halis bir şakirdi. Sıddık Muharrem'in dediği gibi deriz. O bir cihette ölmemiş, belki vazifesini acele bitirmiş, alemi berzaha istirahat için gitmiş, terhis edilmiş. Hafız Ali ile beraber manen şefaatleriyle ve bıraktıkları tesirli nur hakkındaki eserleriyle yardım ediyorlar, yine manen nur'a çalışıyorlar. Elbette manevi şehit hükmünde olmalarından Meyvenin 11. meselesindeki ilminahi talebesinin kendini medresede bildiği gibi Hafız Ali ile Nur hakikatlarının müzakeresi ve vefat eden Nurcuların dairesinde meşgul olmalarını merhameti ilahiyeden kuvvetle ümitvarız. İnşallah Cenab-ı Hak onun vazifesini dünyada gördürecek, Nur dairesinde çok hasan feyzileri yetiştirecek. Haşiye Bu merhum kardeşimizin Nura ait müteaddit vazifelerini tamamen görecek ve şakirtlerin tensibiyle ve meşveretiyle intihab edilecek bir yeni kahraman bulununcaya kadar o vazifeleri taksimul amal suretinde her bir şakirt bir vazifesini yapmaya başlasın. Demirbaş Ali Osman bu vazife Isparta'da sana düştü. Hem oradaki kardeşlerin meşveretiyle onun yeri boş kalmamak için Nurla onun gibi çok alakadar birisi şimdilik Denizli Hüsrabi vaziyetini alsın. Ona hediye ettiğim takkiyi muhafaza etsin ta hakiki sahip çıkasıya kadar. Yalnız o mübarek kardeşimiz, benim gibi resmi ilaçlardan çekinmediği için bir sehivdir. Ben ondan ziyade ıstıraptayken, nurcuların duası yeter diye maddi ilaçları aramadım ve hastalık hakkında kimsenin fikrini alıp evham etmedim. O merhum kardeşimiz, bu noktada bana muvafakate muvaffak olamamış. Nurlar hakkında parlak fıkralarında bu biçare kardeşine kendini kurban etmeye söz verdiğinden ve nur vazifesini acele yapmasıyla istiraat alemine gitti. Ben hem onun akrabasını hem muharrem gibi kıymetli ciddi talebelerini ve Denizli ve civarı nurcularını tekrar taziye edip bizler gibi onlar da o merhumu hasenatlarına hissedar ederek hasenat cihetinde ölmemiş gibi deftere hasenatına Haseneler yazdırsınlar diyerek umum onlara binler selam ve ona binler rahmet deriz. Rabian, bir zaman bin kalemle nurlara çalışan sava kahramanlarından ve nurun ehemmiyetli şakitlerinden Mustafa Yıldız'ın hüttüt misal kuşu Hüdülülü Süleymani nevinde nur işlere hakkında harika vaziyetleri göstermek acip değil, çok emsali var. Kuşların nurlarla alakadarlıkları çok hadiselerle tahakkuk etmiş. Hapishanede, hakikaten şahsıma ve nurcuların ittihadına ve mahpusların nurcularla tevafukuna unutulmayacak derecede hilmiyle hizmet eden ve memleketinde hapisten evvel ve sonra kahramanane çalışan ve ismine tam mutabık Sadık Bey'in akrabasıyla, validesiyle tebrikine ve benim namıma orada kurban kestiğine mukabil bin barekallah ve maşallah deriz. Ve onunla Risale-i Nur'a hem talebe ve bize selam gönderen Salih oğlu Osman'a hem selam ederiz, hem nur dairesinde kabul edildi deriz.